üzenez olsun selametim evet bugün bazı dua sabah sabah şerifleriniz hayl olmasi için dileyerek bazı dua örneklerini vereceğiz duaları önce Hazreti Adem'in duasından başlayalım Hazreti Adem nasıl dua etmiş Evet Kur'an-ı Kerim'de geçen Rabbena qala rabbena zalemna ensena in lam taaffilena ve terhamna lenekunenne min el-hasirin bu ayet-i kerime var. Başka rivayetler yine e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetin üzerinde ismini görünce onun adıyla dua ettiği var. Bu örnek olarak da Allahümme inni eselike Bihak Muhammedin ve aile Muhammed, Subhanik Allahumme ve Bhamdik Amil Tusu En, B Zalem Tenefsi, Faafilin, Fiin Nuhu La Ya Fir Ibnou Billa Ant, F Tub Aliye, Innaka Ante Ta'abul Rahimdi, Hazreti Adem'de <gülüyor> bir dua örneği verilmiş. Başka bir e, yine e, Hazreti Adem'den beri bilinen bazı dualardan bu dualarda bu şekilde saymak lazım. Başka örnekler. Allahümme ya Rabbi ya hay ya kayyum ya bedi semavati vel ardu ya zel vel ikram ya la ilahe illa ent sübhaneke inni küntü minel zalimi Bu e, duanın yine Hz. aleyhisselam'dan da ribayet söz konusu. Demek çok eski peygamberlerden beri yapıla gelen dua ki ta, Hazreti Adem'e kadar dayanan, oraya o kadar uzanan dua örneklerinde. Diğer bir başka dua örneği, Allahümme inni yersen ki en tohia gülü bi ya da gülü ya da söylenebilir. Allahümme, ister ini yersen ki en tohia kalbi binur marifet kebeden ya Allah ya Allah ya Allah. Hatta tuhye min el iman e, bir rahmet erhamer erham el rahmin. Allahümme selim dinene. ve la isrip eh e, vakten neseyen imanen ve la tusallit aleyna men la yerhamuna warzukna hayra dunya vel ahireh inneke ala kulli şeyin kadir Evet bazı rivayette de, ve bi icabeti cedir şeklinde Bu dualar bildiğiniz gibi manası e, çoğunuz tarafından bilinmektedir. Ee, ya Rabbi kalbimizi nuru marifetinle, ebedi nuru marifetinle ve ihya ile. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ihya ile ki imanımız e, da ihya olsun. Ey merhametlilerin en merhametlisi senin rahmetini e, güvenerek istiyoruz. Dinimizi salim eyle, vaktinizi de imanımızı salim eyle. Yani öleceğimiz an bizlerden imanımızı almayasın ve bize bize yanları musallat kılma ki şeytan olan olmak üzere insan şeytanları da evet. Bizi dünyanın hayırlı rızıklarıyla rızıklandır, ahiretin de. Çünkü sen her şeye kadirsin ve kulunun duasına icabet edersin. Bir başka <gülüyor> dua örneği: <gülüyor> Allah me'cinenennar e ve define cennete mahlebrar. Bu da Hazreti Adem'in dualarından olarak zikredilmiş. Bir fazlıki ve keremiki yazyü ya gafar. Allahumme ya muhabbil el habile vel ahval, havil halena ila ahsenil hal. Ya Rabbi bizi cehenneminden kurtar. Cennetine girdir iyilerle birlikte. Fadlı Kerem'inle ya aziz ya gaffar. Ey halden hale sokan, koyan bizim halimizi en güzel hale koy diye dua. Hazreti Adem duası diye geçiyor. Evet duaların mecmuu diye bilinen Mecmu'l-Ahzab isimli kitaptan ki bu müshanevi eee kitabından değil. Muhyiddin Arabi ve bazı e, Allah dostlarının efendim dualarından derlenmiş bir araya getirilmiş bir kitap. <gülüyor> Tamamen Arapça olan bir kitap. Efendim Mina Hazreti Adem'e atfedilen diğer bir dua örneği. Allah Allahul Hadi ve aleyke ya itimadi. Allahü veli't tefîk ve huve'n'yamur refîk. Velikulli hemmin la ilâhe illallah ve likulle hammin ve gammin mâşallah ve likulle dembin estağfirullah ve likulle musîbetin innâ lillâhi ve likulle ni'metin elhamdülillah ve likulle redâ'n eşükrüllillah ve likulli sübhanallah, subhanallah ve likulle rizqin hasbiyallah veliküle gadain ve kaderin Allah, ve veliküle taatin ve masiyetin la havle ve la kuvvet illa billah bu örnek dua da ta Hazreti Adem'e ve peygamberlere kadar dayandırılan dualar, tesbihatlar diye geçiyor. Yani bazı duaları işte falan Allah dostu falan dediğimiz zaman bunların çok geriye doğru gittiğini görüyoruz bu kitapta. Diğer kitaplarda başka türlü geçerken demek ki Önümüze gelen dua hakkında şudur budur konuşmamak lazım. Olur ki bunlar çok eski olur ve esaslı dualar olur. Onlar hakkında da suyüzen oluşturmuş oluruz. Evet bu dua da çok hoşuma gidiyor dualardan birisi. Allah hadidir. Allah'ın sana itimadım tamdır. Allah tevfikin velisidir. Bizi tevfika ulaştıran odur. Ve tevfika ulaşmamızı da çok sever. Ne güzel refiktir. Her hevlin her bir halde Allah'a la ilaha illallah derim. Her bir düşünceli ve kamlı halimde maşallah derim. Her bir günahımda estağfirullah derim. Her bir musibetimde başıma musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun derim. Ve her nimet de Allah'a hamd ederim. Her hoşuma giden ve işlerde de Eşşükrülillah derim. Her e, efendim acebime giden e, şaşırdığım olaylarda da Sübhanallah derim. Her bir daralmamda Hasbiyallah derim. Her bir kazanın ve kaderin tecellisini gördüğümde ise Tevekkel alallah derim. Her bir taatın ve masiyetin bulunduğu anda La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derim diyor. Dolayısıyla bu dua hem peygamberimizin de yaptığı dualardandır hem ondan önceki bütün peygamberlerin yapa geldiği çok mübarek dualardan bir örnek dua. Tabii bu dua yaparken aynı zamanda da böyle bir anlarda yani bu kelimeleri söylemeyi öğrenmek lazım. Yani her halkarda la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dilimizden düşürmememiz. Hem gam ve kederlik anda maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Allah'ın dilediği olur. Her bir günah işlediğimizde estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim. El kerim, el rahim, ellezi la ilahe illahu hu aleyh tevekkentuhu ve rabbul azim. Her bir başımıza musibetin, hastalığın geldiğinde ise ne deriz? İnna لِلّٰهِ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Genellikle ölüm e, gibi hastalıklar veyahut da belalar diyelim. Bela denilmez ama. Ve her bir nimetin geldiğinde Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Hoşumuza giden bir iş olursa nimet bak hususunda ne deriz? اَشْشُكْرُ Efendim, çok şaşırdığımız olaylar olunca Subhanallah subhanallah subhanallah. Her bir daraldığımızda hasbi Allah hasbi Allah hasbi Allah ni'mel vekkil ni'mel mevla ve ni'men nasir. Her bir kaza ve kaderin tecelli ettiğinde tevekkeltu tuan Allah tevekkeltu tuan Allah tevekkeltu Allah. Her bir itaat ve masiyetin durumu olduğunda ki la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Siz anne babasınız, evlatlarının size isyan ettiği durumlarda muhakkak bunları söylemek lazım. Başka bir dua yine Hz. Adem'e dayandırılıyor ve bu son. Bundan sonra diğer peygamberlerin dualarına devam ediyoruz. Demek ki Hz. Adem'den bize kadar kalan bazı, belirli bazı dualar neler diye sorsak sorsala bilemeyiz. Bunlar gerçekten mühim e, dua örnekleri. Bu kadar eski. Allahümme inneke ta'lemü sürri ve alaniyeti fe'akbil mazireti Ya Rabbi sen benim gizli ve aşkara gülağımı bilirsin. Özrümü kabul eyle. Ve tane haceti fe'atini su'li Neye ihtiyaç duyduğumu da bilirsin. Benim isteklerimi yerine getir ne olur. Ve nefsi faafil dem zinubi. Ya Rabbi içimde sakladığım niyetimi, nefsimin neler arzu ettiğini etmediğini de bilirsin. Günahlarımı bağışla. Allah'ım inni innesel ki imanın yübatçı Ya Rabbi bana kalbimi rahatlatacak bir iman ve yakinen sadık sadık bir yakîn iman. Yakıniyet, sana sadakatıyla senin hoşuna giden bir yakınlık. Ki hatta aleme ennehu la yusibunu illa ma ketebti. Aleyya. Evet. evet. Öyle bir yakınlık olsun ki senden ne gelirse, hangi bela gelirse gelsin, hepsini senden geldiğini, senin bana takdir buyurduğunu ben bilmiş olayım. Kalbime asla şüphe gelmesin. Böyle bir yakınlık istiyorum senden diyor. وَرَضْنِي بِمَا قَسَمْتَل۪ي Ve senin bana taksim ettiğin, ayırdığın bir efendim, nimetler, belalar, sıkıntılar neyse bunlardan dolayı da beni senden razı eyle, senin taksimatından hoşnut eyle, bu şuuru bana nasip eyle, böyle bir yakınlık nasip eyle diyor. Evet sevgili kardeşim. Bundan sonrası enbiyaların tesbihatı, yine Hazreti Adem'in tesbihatıyla başlıyoruz. Onu söylemiştik ve başta ama yine tekrar edelim. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdike amiltü suen ve zalemtü nefsi fafilin ve ente khayrul gafirin ve ente khayrul gafirin ve tüb aleyye inneke ente tevabur rahim. Evet, Adem Aleyhisselamın yine hava validemizle birlikte Kur'an-ı Kerim'de meşhur anlatan ve Rabbena zalamna fursana ve illa mtarfilana matarhamna Evet, duaları var. Şimdi Nuh Aleyhisselam tesbihat, duası dilinden düşürmediği tesbihatı. Subhanallahi el-gani el-hamid. Subhanallahi el-halik el-bari. Subhanallahi el-hasen el-cemil. Subhanallahu er-rahuf er-rahim. Mühendis böyle dua edermiş. Ey gani hamid olan, ey halik bari olan, ey hasen el-cemil olan, ey rauf rahim olan Allah'ım. Sana tesbih ederim, sana tesbih ederim, seni tesbih ederim, seni tesbih ederim şeklinde özetleyeceğimiz Efendim duasıymış. Nuh Aleyhisselam, mübarek çok kalbi temiz bir ve çok da babayit bir peygamber olduğu söylenir. İbrahim Aleyhisselam, sadakatiyle bütün peygamberlerin babası. Sübhane men ala fil سُبْهَانَ مَنْ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْآلَمِينَ سُبْهَانَ مَنْ تَعَبْ عَلَى آدَمَ مِنْ خَتِيَتِهِ سُبْهَانَ مَنْ تَقَدَّسَ لَهُ ظُلُمَاتٌ لَيْلِ وَيُمَجَّدُ لَهُ نُورٌ نَهَارٍ سُبْهَانَ مَنْ تُقَدِّرْسُ لَهُ ظُلُمَاتٌ لَيْلِ وَيُمَجِّدُ لَهُ nurun, اَنْ نُورٌ نَهَارٍ Evet. Hevada yüce, ali olan ve de alemde Nuh'a selam veren, Azeti Ademe zellesinden dolayı tevbeyi nasip eden Allahım, gecenin karanlığında zatı Mukaddes olan, gündüzün nurunda aydınlığında kendisi Mecid olan Allahım seni tesbih eder. Ya demek ki gündüzün Allah'ı tesbih ederken inne ki Hamidun Mecid. Gece Allah'ın karanlıklarda, gece karanlıklarda Allah'ı taktis etmek lazım. Çünkü çok uygun bir kelime seçmiş. Kat, taktisin içinde korku yoktur. Tertemizlik vardır. Aynı zamanda korkudan azet ve olma vardır. Bu insanın korkusu ne zaman olur? Geceler olur. Göz gözü görmez bir karanlıkta. Korkma bakalım. Demek ki orada korkmayan tek bir zat vardır. O gecenin de Rabbi, gündüzün de Rabbi mukaddes olan Allah'tır. Korkudan azad olan. Asla korku bilmeyen. Korku insani bir şeydir. Ya. Gündüzün nuru, nurların üstünde bir nur ile, izzetin üzerinde bir izzet ile Allah'a hamd etmenin adına ne deriz? Mecid'diriz. Allahu Mecidun. İnneke Hamidun Mecid. Yollar var, onun yolu yollar üstünde. Sözler var, bir sürü değerli sözler var, onun sözü sözlerin üstünde. Onun için gündüzün nuru, aydınlığı üstünde, onun mecdi, azizi vardır. İsmail Aleyhisselam tesbihatı, duası Sübhane men ve mutal'un bi'ilmi cevarihil gulubu Sübhane men la yekfe aleyhi hafiyetus fi semâti vel ard Sübhane r-raûf r-rahîm. Evet. Kalplerin yaralarına, hallerine, iç alemin, gönül alemin bütün ilmine muttali olan Allah'ım seni tesbih ederim. İsmail Aleyhisselam duası çok güzel dua edermiş. Demek ki kalplerin, gönüllerin çektiği yaralar, ızdıraplar, sıkıntılar. Ya. Sübhane men layhfe <gülüyor> aleyhi kafiyetun fissemavati vel ardı. Yer ve göktekilerin efendim, bütün sırlarının kendisine gizli kalmadığı Allah'ım seni tesbih ederim. Rauf ve rahim olan Allah'ın seni tesbih eder. İsa aleyhisselam duası. Subhanel ferdil vitir, subhanel azimil azam, teala. Evet, demek Allah teala İsa aleyhisselamdan kalma dua şekli İsa aleyhisselam. E şimdi birileri kalkıp ya bu işte demek Yahudilerden böylemiş bunu yapma falan. Bu ırkçılık olur. Peygamberlerin konusunda, Peygamberlerin ettiği dua konusunda ve bunların çoğu da Kur'an'dan hadisten mülahmdir. Dolayısıyla böyle düşündüğünüz zaman yanlış etmiş olursunuz. Çünkü vitir ve fert ve vitir yine Kur'an'da geçen Allah'ın esmasındandır. Azim ve azam yine öyle. Allahü Teala yine öyle. Kur'an kelimesi eee olarak da yine Allah'ın isimleri geçmektedir. Değil mi? Dikkat edin. İsa Aleyhisselam duası da çok hoşuma gitti. Subhanel Ferdi vechir, Subhanel Azimul Azim, Subhanallahi ve Taala. Evet. İsmail Aleyhisselam ikisi bunlar kuzen. İkisi amca çocuğu. O ne diyor? Subhanen menhu ve mutaniyun bi ilmi cevarihil qucub. Evet yanlışı düzeltiyor amca çocuğu değil yani kardeş bunlar sadece anneleri farklı evet ben onlardan sonrakiyle karıştırdım. <Sessizlik> Subhane ve mutanion bilmece var hilu gulub Subhan men la yafalei kafiye tuvs semaati melard Subhan al roof al rahim Subhan al rahim Şüman el-Rauf rahim Evet. İsa Kalesi bir diğer başka duası. Allahum ya kaşif el-kullum ve amferic el-kullum ve amujib da'wati al-muzdarin. Ya Rahmanet Dünya ve ve huma. Anta Rabbi ve Seyyidi ve Reca'i Ferhamni rahmeten min 'adik tuninni 'an rahmeten simak Evet ey gamı kederi sıkıntıyı gideren ey darda kalmışların duasına icabet eden ey dünyanın rahmanı ahiretin rahimi her iki alemde de bize merhamet eyle. Sen ki Rabbimizsin, seyyidimizsin, umudumuzsun. Senden gelen bir rahmet ile bize merhamet eyleyesin ki senden başkasına onun rahmetine ihtiyacımız olmasın. Ee, Eyyub Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam'ın Nimal Abdüeyyub efendim, Nimal Abd diye geçen, Burhan-ı Kerim'de Eyyub Aleyhisselam'ın övüldüğü biliyoruz. Onun sabrı anlatıldığını biliyoruz. Onun duasından bir tanesini burada görüyoruz. Sübhanel celilil cemil Sübhanel aliyyil hamidi Sübhanel vasiyel gani Sübhanellahi teala Sübhaneme yekşifud duru Evet. Eyyub Aleyhisselam böyle dua dermiş. Ya Rabbi celil ve cemil sensin. Seni tesbih ederim. Ali ve hamid olan sensin. Seni tesbih ederim. Vasi ve gani olan sensin. Yani kudreti eli her yere ulaşan ve kimseye ihtiyacı olmayan sensin. Ya Rabbi müteal olan aşkın güç sensin. Seni tesbih ederim. Ya Rabbi darda kalmış olanın darını, sıkıntısını gideren sensin. Seni tesbih ederim. Evet. Salih aleyhisselamın duası. Sübhane'l ferdil vitir, Sübhane'l azimil azam, Sübhane'l vahidil ahadil macid, Sübhane men huve hafizun la yevfel, Sübhane men la Evet. Ferdi vitir sensin seni tesbih ederim. Azim-ül azam olan sensin, seni tesbih ederim. Vahid-ül ahad macid olan sensin, seni tesbih ederim. Koruyan, asla gafil olmayan sensin, seni tesbih ederim. Ya Rabbi, sen ki ganisin, kimseye ihtiyaç duymazsın, seni tesbih ederim. Evet, Yunus Aleyhisselam. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın duası var. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkınca bu duayı okumuştu. Demek ki buna benzer tesbihatı da var. Sübhane'l gazil ekber, Sübhane'l halik el bari, Sübhane'l kadir el muktedir, Sübhane'l azim ve bihamdi Subhanallahil Hak. Subhanallahi al-Ghabid al-Basit. Subhanallahu Subhanennafi Subhanallahi al-Gazil Hak. Evet Yunus'un sünnün e, duasında dikkatimizi çeken kelimelerden Kadir Ekber, Kadir Hak, Gabid ve Basit, Nafi Muktedir ve Azim. Eee Azim bi hamdihi ve Allah'ın hak isimleri, bari isimleriyle tesbihat getiriyor. Demek ki her peygamberin bazı isimlerden tecelliye uğramış, yararlanmış. Dolayısıyla bu isimleri tesbihatlarında devam etmişler. Bunlar, bu kelimelerde bir bakıma örnek bize. Yani Allah'ın bazı isimlerini burada öğrenmiş oluyoruz. Bunları gerçek hakim olan odur. Ey gerçek hükmeden, gerçek kararı bozulmayan, kararına karşı gelinmeyecek olan manalarında ve her şeye gücü yeten, gerçek büyük, en büyük, Kadî Ekber, hakimlerin hakimi, yani ahkemül hakiminde Kur'an-ı Kerim'de tabiri var, onun gibi bu, bunun üzerine durmuş Yunus Aleyhisselam. Yakub Aleyhisselam tesbih et, tesbihatı, Ya raca el mu'minin, la takta racayi, ve eria sel mustansin evsni ya habibettu habin turaley Evet Yakup sen böyle dua edermiş. Ey müminlerin ümudu. Umudumu kesmeyesin. Ey susuzlara su veren, yardıma muhtaçlara yardım eden bana yardım edesin. Susuzluğumu gideresin. Ey tevbe edenlerin dostu, benim tevbemi kabul edesin. Ya, Yusuf Aleyhisselam. Evet, Yusuf Aleyhisselam da Allah'a samimiyeti, aşkı, muhabbeti çok olan peygamberlerdendir. <gülüyor> Sübhane men huve rahimullâ yâcel, Sübhane men huve rahimullâ yâfel, Subhane men huve cevadun kerimun la yebahal. Subhane men huve la iftakir. Evet. Rahim olan. Acele etmeyen Rabbim. Rakib olan, gafil olmayan Rabbim. Cevat ve kerim olan, eli açık, nimeti bol olan. Pahil ve cimri olmayan Allah'ım. Kendisi gani, başkasına muhtaç olmayan Allah'ım. Seni tesbih ederim. Seni tesbih ederim. Seni tesbih ederim. Diyor Yusuf Aleyhisselam. Burada e, demek ki tesbihatına bakınca her peygamberin kendi isteklerinin ne olduğunda bu doğrultuda olduğunu biliyoruz. Ne diyor burada? Zengin ve başkasına ihtiyaç olmayan. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kendisinden sonra efendim, ee, ihtiyaç duyduğu nimetler Süleyman Sılam gibi olmasını isteyenlerden birisidir. Dolayısıyla burada da bunu görüyoruz. Yine Yusuf Aleyhisselam dualarında Allah ya saniye kulli meslu Ve ya cabira kulli kebir Ve ya cabira kulli kesir Ve ya munise kulli vahid Ve ya sahibe kulli garib, veya gani ben kulun ba'ide ve şahide kulun necva ve ya adna kulun bana ve ya adna kulun ve ya gani ben kulun madobe esen min emri feraha esen kemin kul emri feraca mahraja Ta çok fazla hob'un fi kalbim hatta layekun li zikru vaynik ve hatta la ercu ahaden gayrak evet burada da Yusuf Alestnam duasını görüyoruz her sanatla sanatını gösteren Rabbim her günlü kırıkta hükmünü icra eden Rabbim her insana yakini olan Allah'ım, her garibin sahibi olan Allah'ım, ey her uzağın yakini olan Allah'ım, her gizlinin şahidi olan Allah'ım, her öne çıkan toplulukların yanında olan Allah'ım, ey her mağlubun galibi olan Allah'ım, benim emrimde yollar açar, Kolaylıklar gösteresin. Benim kalbime sevgini koyasın ki senden başkasını anmayayım. Bana umutlar veresin ki senden başkasına umut beslemeyeyim diyor. Yusuf selam çok güzel dualar. Evet sevgili kardeşim. Yahya Aleyhisselam da çok mübarek Halim Selim bir peygamber. Biliyorsunuz Yahya Aleyhisselam'da ee, eziyet edilerek öldürülen eeh, eeh, Yahudilerin İsrailoğlun öldürüp Peygamberlerdendir zikir esilimler birlikte. Subhanallah yedim faushun kudurat. Subhanallah yeblool amal şukra. O kudreti karşısında kimsenin ona karşı gelemediği, ondan gelen belayı kimsenin def edemediği Allah'ım. Ey onun yaptığı güzellikleri karşı kimsenin nimetlerine karşı gerçek şükrünü yerine getiremeyeceği Allah'ım. Kendisinden başka ölüyü diriltemeyen, bu güce sahip olmayan Allah'ım ancak sen ölüyü diriltirsin diye dua edermiş mübarek. Kendisinden başkasının ölüyü diriltemeyeceği Allah. Burada da yine İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti gibi sözlerin ne bile açıktan bir ifade mevcut. Yani bunlar doğru değil. İsa Aleyhisselam ölüyü diriltmedi. Allah dirildi. Musa Aleyhisselam tesbihat. Subhanal-man la ya'tada ajal mamlakatihi Subhanal-man uru'u hudan mufidun fihi 'alin fi ishraqihi munibun 'aziz Allahumma leke al-hamdu wa al-mustaka ve entel ve la havle ve la kuvvete illa billahi el aliy el azim el hamdulillahi rabbil alamin allahumme ve şerrhu tehdir recley allahumme inni ec'uruke feenu ore vesta'inu bike aleyh ve onbike bir özentke ve kudur etken tezi müfe garşik. Minfe gün semme Fe yasinfa meteke aadün min haldekk. Ya Allah Ya Allah ya Allah Şübhan Allah hima La ilahe illallah, subhanallah ma alemallah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah, halimul kerim. Subhanallah Rabbil Arşil Kerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Bu da biraz uzunmuş. Ama olsun şöyle. Birkaç kelimeyle Musa Aleyhisselam'a teberken onun hakkı bize geçmesin. Efendim diyebilir onun. Benim duamı niye sen tercüme etmedin diye. Ya Onun kader memleketinde... Başkasının sözü olmadığı Allah'ım. Onun yüksekliğinde yaklaşma olursa ona kimse yaklaşamaz. Onun doğuşunda her türlü güzellik vardır. Onun saltanatında bütün güçler, onun memleketinde bütün izzetler vardır. Sana hamdolsun Allah'ım. Şikayetim ancak sanadır. Sen yardım için dua edilen Allah'sın. Havli kuvvetin olmadan, yüce zatın ve azametine yönelmeden ne yapabilirim ki? Hamd alemlerin Rabbidir, Rabbi içindir. Ya Rabbi, her ne güzel işler, hayırlı işler varsa gözümün önünde olsun. Her ne kötü işler varsa ayağımın altında olsun. Her halimde seni arar ve arzu ederim. Sana yönelir, sana dua ederim. Senin izzetine, senin kudretine yönelir ve sığınırım. Sen azimsin her türlü azametin üstünde, arşın üstünde azimsin, göğün üstünde. Seni hiçbir insan kullarından birisi gerçek azametini tarif edemez. Allah, ya Allah, ya Allah. Ne güzel, ne büyük azametli şanın var senin. Allah'ım. Ne güzel ilmin var senin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallahü halimü kerim, subhane rabbil kerim, elhamdülillah Rabbil alemin diye son kısmında böyle bağlamışlar. Demek ki buraya kadar yukarıdaki e, örnekleri eskiden beri böyle büyük peygamberlerin yaptığını biliyoruz. Musa Aleyhisselam bu şekilde. Efendim burada tabi La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah kısmını Hazreti Adem bildiğine göre elbette Musa Aleyhisselam da bilmiş olur. Çünkü arşın üzerinde La İlahe İllallah'ın yanında cennetin üzerinde yazılı kelam La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah bu şekilde rivayetler var. <gülüyor> Harun Aleyhisselam tesbihatı İsalle selam tesbihati var. Devam ediyor. Kısaca Musa'nın meleklerin tesbihatına, peygamberimizin tesbihatına geliyor. Ve bunları bugün bitirelim inşallah. Hızlı okuyayım. Subhanen men huve fi kulli şeyni lehu vel fi cemi'i şeyni min mecdi ves ve unu ve hatta zaharat tesmi'hel azza. Subhanel ve bi hamdi. Subhanel azim ve bi hamdi. Sübhanel azim ve bi hamdîm. Evet, e, kadir, şan, sevgi, muhabbet ve izzetle ilgili bir dua. Demek ki e, her peygamber neye ihtiyaç oluyorsa ona göre tesbihatı da olduğunu söyledik. Burada da bununla ilgili Allah'a tesbihatta bulunuyor. İsa Aleyhisselam duasında Sübhanel bâisül varis Subhanel kainid daim. Subhanel azim ve bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Evet. Benim aklımda şöyle bir şey geçerdi önceden. İhsan Resulullah'ın uzun yaşamasının sebebi sırrı bir isteği var mıydı ki diye. Bu duada görüyoruz ki Bâis, Vâris, Kaim ve Daim isimleri, Azim ve bihamdi isimleri bunu ee, bu dileği arzu eden bir ifadelerdir. Dolayısıyla demek ki İsa ı Senam da kendisinin efendim e böyle bir şey arzu ettiğini bu dualardan zikirlerinden anlıyoruz. Gaimi daim kelimesi efendim Allah'a tesbih ederken baisi varis ikisi de İhsan-ı Senam ve varis kelimeleri tekrar dirilmek ve dünyaya e, yönünde efendim dünyanın hayatı yönünden de bu ifadeleri içeren bir kelimelerdir. Efendim, İsmail ismidir. Dolayısıyla Bâis, Varis ve Kaim ve Daim isimleri onun hayatının uzun olması ve tekrar dirilmesiyle bir ifade anlamı bütünlüğü içerisinde mevcuttur. Azrail eslem duası, Mikail duası var, peygamberimiz duası var. Azrail eslem ne diye dua edermiş ilgimi çektiği için efendim bakalım Azrail eslem duasında Subhanen ente azze bi nu'deti men ve qaharadahu bil mawti vel fana subhanel hakemel adil subhanazil canani vel ikram la ilaha illallahul azim amen tu billahi azim la ilaha illallahul azim la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim evet burada ilgimizi çeken La ilahe illallahul azim ile La hula ve la illa billahil alil azim Duası demek ki yani Azrail Aleyhisselam bu dua ile Bütün yaptığı işleri bundan yaparmış La ilahe illallahul azim Amentü billahil azim Azamet, adil, kahır e, Ve e, Kudret ve baka ile e, Tazir Tesbihatı var. Dolayısıyla Kudreti var Azrail Aleyhisselam hem sürekli uzun bir ömür ta bütün kıyamet kopana kadar ve kulların üstünde bütün diğer insanların üzerinde yüksek bir mevkiye ve güce sahip hikmet ve adaletiyle meşhur celal ve keram sahibi Allah'ın bu tecellilerine mazhar olmuş bir e, melek peygamberdir Azrail Aleyhisselam. Demek ki her hani adam tesbihatına bak ne olduğunu öğreniriz. Adamın konuşmasına bak, yaşantısına bak, kim olduğunu öğrenirsin. Demek ki her peygamberde hangi zikri yapıyorsa, hangi tesbihatı dilinden düşürmüyorsa Allah da ona o yetkiyi veriyor. <gülüyor> Mikail'in ham duası da neymiş? Bakalım. Subhanallahu subsunurabbul melaiken kemru. Rabbun rabb. Subhanallahil Evet. Demek ki çok sırlı kelimelerden bir tanesi de bu duadır. Subbuh, Guddus, Rabbül Melaiketi ve Ruh. Ruh alemin, melek alemlerin efendim, üzerinde yetki sahibi olmak için bu kelimeleri kullanılıyor. Dolayısıyla Subbuh'un, Guddus'un kelimesi, bunun da bir de melekler aleminin, Rabbi olan Allah'ın ismini, ayrıca da ruh ismini. Ruh ismini e, Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuna verilmiş. Çünkü bütün ruhlar, Efendim Mikael Aleyhisselam'ın tasarrufundadır. E, ruhun bir anlamı Arapçalı kökende toz ol demektir. Yok ol manası toz ol. Dolayısıyla e, görünmeyen havaya karıp, kar, karışıp gidiyor. Bir anda vardı bir anda yok manası çıkar. Dolayısıyla bütün rüzgarlarla ilgili tasarrufu Mikael Aleyhisselam'a verilmiş olduğunu anlıyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatına, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın her gün yapmış olduğu tesbihatı neydi? Dilinden düşürmedi. Bakalım. <Sülüyor> Sübhanallah ve bihamdih, la ilahe illa ente ve bihamdik, Allahümme yefari hem ve yâ kâşifel gân, mucîbe davetil muddarrîn, rahmanet dünya ve yâ rahîmel Evet, Peygamberimizin başka bir duası da var. Tabi ama burada <gülüyor> Hamt ile e, ve gam ve ke, e, sıkıntıyı gideren bir dua ve darda kalmış olanın Allah'a yalvarma şeklini öğreten bir duadır. Burada ham kelimesinin çok geçmiş olması ve kendisinin de Muhammed olması ile ilgili bir ifadedir. Dolayısıyla e, hamdi, yeryüzünde insanlık adına en önde olan bir insan özelliğine e, sahip bir insana ne diyor? Muhammed deniyor. Dolayısıyla hamd kelimesini olmadan Peygamberimizin Allah'a tesbihatı olmazdı. Burada da Subhanallah ve bihamdihi la ilahe illa te ve bihamdik e, duaları Efendimizin özelliğini gösteriyor. E, e, sevgili kardeşim bu konuda zaten iki kelime vardır ki, mizanda Ağır gelir. Bunlardan birisi La İlahe İllallah, biri de Subhanallah ve bihamdihi diye rivayetler vardır zaten. Dolayısıyla burada da bunu görüyoruz. Başka bir duası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden çok dualar var. Biz sadece buradan birkaçını, efendim, dua örneklerini okuyacağız. Allahümme tahhir kalbimine nifak. Allahım nifaktan kalbimi temizleyesin. Ve amelimine riyâ. Ya Rabbi gösterişten yaptıklarımı temizle. Gösterişten kurtar. Ve <gülüyor> inne hain gözü sahibi olmayın. Benden uzaklaştır. Kimseye karşı haince bir göz bakışa sahip olmayayım. Ve inneke talemu kha. İn ayun gözlerin hain bakışlarını sen bilirsin. Ve ma tukfin sudur. ne sakladığını da bilirsin. Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdi Allahım, Tesbihim de sana, hamdim de. Allahım mağfirli zunubi. Ya Rabbi günahlarımı bağışla. Ve vesseni ale rizqi. Ya Rabbi rızkımı şeyler, Ve hasseni <Sessizlik> huluki ve tayyibni kasmı. Ya Rabbi ahlakımı güzel kıl. Kazancımı helal eyle. Ve qna'ni mimma razakteni. Ya Rabbi her kazandığımda bana kanaat ver. Vela tüzhibi nefsiniyle şeyin sallaftehu anni. Ya Rabbi bana nasip etmeyecek şeyler hakkında benim nefsimi uğraştırma. Vela tochrjini mine dünya hatta terdani bir rahmetken ya arhamel rahimin. Ya Rabbi canımızı sen bizden razı olmamış haldeken almayasın. Biz öldüğümüzde sen bizden razı olasın. Ey rahmeti bol, rahmeti güzel Allah'ım diyor. Evet. Bugün bu kadar. Bu kadar. inşallah kalalım. Daha Hamza radıyallahu anh'ın Hazreti Ali Efendimizin, ehl imamlarının Zeynel Abidin Hazretleri'nin Cafer Sadık Hazretleri duaları var. Bugün dua bölümünde inşallah bu kadarıyla yetinelim. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti olsun. Allah'ın güzel kullar, sevgili kardeşler. Esselamu Aleyküm.